Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzağ. Kamusla Güreş, Açık Radyo'dayız. 94.9'da e, konseptimiz olan çiçek böceğe devam ediyoruz. Bu hafta eşek. Evet, attan sonra eşek. <gülüyor> attan hep eşeğe bindik Didemciğim. Evet ya, o e, atla eşek arasındaki statü farkında konuşacağız ayrıca <gülüyor> programda. Yıkacağız bu programda bütün statüleri deyip de... E, İddialı bir cümle kutlar. Bir kez gözleri var değil mi? Eşek gözlü falan. Çok güzeldi Benim evet. Benim ilk sevgim gözleri çok güzeldi. Eşek gözlü diye seviyordum hakikaten. O. Gerçekten bu programı eşiniz de dinleyecek mi? E, dinlesin canım ne yapayım? Dinlesin, yani? Çocukluk dinlesin. aşkım yani. Değil zaten doğa böyle şeyler. <gülüyor> Kavlusu da güreş... Twitter'ı hatırlatalım. Hatırlatalım. Görsellerimizi oraya koyuyoruz. Gittikçe e, katılımcı takipçi sayımız artıyor. Sağ olsunlar. Ancak kimse mail atmıyor. Çok kırgınız. <gülüyor> <gülüyor> Değil tabii ama e, Twitter e, kullanmayanlar eğer bizimle bir şey paylaşmak, fikir vermek, fikir almak, e, eleştirmek, övmek isterlerse e, mail adresimiz Her Kerem Bey. Her türlü öngü açız. E, Kamuslu Gures. Gures.gmail.com <gülüyor> Efendim sözlüklerimize girelim hemen değil mi? Evet. Eşekle ilgili olarak ne var? TDK var. TDK'da zoolojik olarak atgillerden yine geçen yine bahsetmiştik. Uzun kulaklı, binek ve hizmet hayvanı direkt aklımıza geliyor. Merkep. Equus asinus latincesi. Evet. Mecazen kaba, yeteneksiz, inatçı kimse Belki de hani vardığımız kelimelerden bir tanesi inat olabilir. İnat olacak. Evet. Eşek katır için özellikle ama bunların tabii ayrımları var. Onlardan bahsedeceğim biyoloji de, biyoloji kısmında. Hmm. E, odun kesmek için kullanılan üç veya dört ayaklı sehpaymış halk dilinde eşek. Hmm. Öyle bir durum var. Evet. E, eşek başı diye bir kavram var. Yetkisi önemsenmeyen, gücünü gerektiği gibi göstermeyen kişiye... Değilmiş. Eşek başı mıyız biz eşek burada falan diye falan, sinirlenirler evet. hatta. Eşek şakası var biliyorsun. Evet. Bu biraz ağır el şakası. Elini ayağını... El de Anne... olabilir bazen evet. ağızla da olabilir ama sonuçta evet. uygunsuz. Uygunsuz diyelim evet. Başka... Keza eşek cilvesi var aslında böyle kendine yakışmayan derecede abartılı cilve yapan e, hmm, insanlar. Ben bilmiyorum bunu. Evet evet ama ne yazık ki hep olumsuzlama şeklinde yani. Maalesef. Tüm çocuklar. Argo sözünde yine devamlı yararlandığımız bir kaynak olan Hulki Aktonç'un Yapı Kredi yayınlarından çıkan orada eşek cennetine göndermek var. Bu da tabii öldürmek hmm. anlamını öbür ediyor evet. Sende de olacaktı. Gerçi de bir tane daha sözlükler ama sen anlat bakalım ben de sona bakayım. Peki ee, ben Zekites'in acayip sözlüğünde e, farklı bir takım e, kullanımları karşıma çıktı onlara baktım. E, dediğin gibi zaten dediğin gibi Ekuz familyasından geliyor. Atta eşekte katırda. Mesela ekus anager yaban eşeğine verilen atmış. Hı hı. E, yahut da Ekuz kaballos katıra verilen isimmiş. Ee, keza e, başka bir takım sözcükleri de anmadan geçmeyelim Bunlar acayip sözcükten değil ama Biz e, daha nazik söylemek için merkep diyoruz bazen ya yani evet. şeye Keza kara dediğimizde de eşek aklımıza geliyor Sıpa da eşek yavrusuna deniyor evet. Sanırım en sevimli kullanımlarından biri o Aynen. Öyle Bizim yörede hatta. Tokat Sivas yöresinde gölük derler mesela Kökenine bakamadım Gülük. Evet gölük e, der, derler e, atta kulan sözcüğünü kullanmıştık. Eşek yavrusu hamileyken karnında olan yavru ya da e, çok küçükken hmm. keza eşek içinde kullan deniyormuş. Hmm. E, onun dışında e, bizim çok kullandığımız aktüan Özkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sözcüğünde de eşeğin karşılığı var. Güzel gözleri olan ama iyi müzik kulağı olmadığı için bazı köylerde... Hayasızca hareketlerle cezalandırılan bir halk türkücüsü diye gene ironik yaklaşmış. Hmm. Bu hayasızca hareketler kısmına pek girmiyoruz ama o da bir evet. eleştiri noktası. Keza Ambros Birs'in şeytanın sözlüğünde karşılığı var. Baya uzun bir açıklama. Ambros Birs şöyle tanımlamış eşeği. Güzel bir sesi olan ama müzik kulağı olmayan bir halk şarkıcısı sanki aynı şeyi söylemişler Aktuğan Özkan'la evet. ama devam ediyor. <gülüyor> Nevada'da Sen Vat... sever misin sesini bu arada? Rahatsız olur musun? Eş ben olmam. Ben ya... de olmam. Bana güzel gelir ya, ya nedense Ben hayvan çok sevdiğim için zaten sanıyorum evet. bir sivrisinek <gülüyor> sesinden rahatsız oluyorum. Başka bir şeyden rahatsız olmuyorum peki. Bir pek. de şu ne? cennet kuşu var ya onun sesi de çok ilginç. Şu, cennet kuşu. E, tavus kuşu Tavus, aa, o biraz kötü. Evet, Hatta onun hikayesi var ama tavus kuşunu seçersek anlatacağım. Oraya dağılmak istemiyorum. Bir anlat ya falan diyormuşum. <gülüyor> <Ya, gülüyor> Neyse yok, <boş> Uzun uzun <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Nevada'da e, Vasoya Kanaryası Dakota'da milletvekili ve genel olarak her yerde merkep olarak anılır. Hmm. Her çağın ve ülkenin edebiyatında, sanatında ve dininde geniş bir yer tutar. Çeşitli şekillerde övülür. Başka hiçbir hayvan insanın hayal gücünü bu asil omurgalı kadar cezbedip kışkırtmamıştır. Öyle ki bazıları onun bir tanrı olabileceğinden şüphelenmiştir. Hmm. Nitekim Etrüsklerin ve Macrobius'a göre eşmililerin ona tapındığını biliyoruz. Ben yanlış telaffuz ettim ama düzeltiyorum. Eşmileklerin ona taptığını biliyoruz. Hmm. Müslümanların cennetine insanların yanı sıra kabul edilen iki hayvandan biri balağımı taşıyan eşek, diğeri de yedi uyurların köpeğidir. Bu balağım hikayesine zaten yer vereceğiz. Hmm. Bu da az buçuk bir ayrıcalık sayılmaz hani. Bu hayvan hakkında yazılanlardan muazzam bir büyüklüğe ve ihtişama sahip bir kütüphane oluşabilir. Daha çok kitabı mukaddes etrafında yoğunlaşan Shakespeare kültüyle rekabet edebilecek bir kütüphane. Hmm. ...genel olarak edebiyatın tamamının öyle ya da böyle eşekçe olduğu söylenebilir demiş. Hmm. Ardından eşek arısını da açıklamış. Girmiyoruz ama direkt eşekten türetilen evet. bir sözcük ve bir hayvan var böyle. Evet. Etimoloji sözlüğünde var bende. Eşek Türkçe bir kelime. Eşten geliyor. Oradan eşkek olmuş. Oradan da eşeğe dönüşmüş. Etimoloji hmm. sözlüğünde İsmet Zeki Eyyuboğlu'nun oradan baktım... Bir de simgeler sözüne bakıyoruz tabii e, her zaman Çin tasarımlarında aptallık simgesiymiş. Hmm. E, sufi gelenekte simgesel anlamda e, birincil olarak aşktan haberi olmayan kimse. Aşktan derken yemek. Yine... Aşk. Ha, aşk, aşktan aşk. haberler olmayan kimse, haberi olmayan. E, ikinci olarak da terk edilmesi gereken maddi dünya. ...mış simgeler sözünü... Ha, ha. ...ilginç... ...bunu böyle aşkı aş olarak anlayınca... ...birden aklıma şey geldi... ...çok anlık... E, ...eşek kuşaftan ne anlar... ...suyunu içer tanesini bırakır... ...gibi bir yanlış söylemiyorum değil mi? Yok yok doğru... ...böyle bir ifade Son, de vardı... ...sonunu bilmiyorum da eşek koşaftan ne, ne anlar, anlar diye var başlar... Yani? Babam öyle devam ettirirdi. Bilmiyorum. Ee, sözcükler ve anlamlardan bahsederken e, geçen e, atla ilgili programımızda kullandığımız e, Sabancı Müzesi'nin insan ve at sergisi e, sonrasında çıkan aynı adlı kitabında e, Sümerolog Veysel Dönmez'in e, eski Sümerce ve Akatça'da, ya yeni Sümerce diye bir şey de yok zaten. Ama <gülüyor> e, Eşek karşılığı olan e, şu kelimeleriyle karşılaştım. İsa önce 20'lerden bahsediyorum. Sümercede Anse deniyormuş. Akatçada da imeru ve Emeru diye geçiyormuş hmm. eşek. Ee, Birçok çizimde de yer alıyor. Ee, böyle. Şu kullanımı ile ilgili... E... Muhtelif bazı e, bilgiler var. Eşek deyince aklımıza gelen çağrışımlar var. Bir kısmından bahsettik zaten. Gözünün güzelliği de anırmasıydı, hmm. şuydu buydu. Ben de hep bu atla eşek arasındaki e, statü. statü farkına kafayı takmış vaziyetteyim. <gülüyor> At daima asil. Soylu, evet. kahramanların atı var, ee, güzellik denince o akla geliyor. Ee, eşekte de sürekli bir olumsuzlama söz konusu. Evet, ata ee... göre belki biraz daha yavaş bir hayvan diyebiliriz. Evet, işte o biraz daha biçimsel. Görkemli, evet. Görkemi çok seviyor insan da görkeme rağmen de gene hani adadaki atları da düşününce diğer konu dağılmadan <gülüyor> e, aslında bir takım eşek kahramanlardan bahsettiğimizde de bunun altını çizecek belki ama tam e, yerine oturuyor. Böyle e, Nasrettin Hoca gibi yahut da e, Don Kişot'un yol taşı Sancho Panza gibi kişilerin eşeklerini düşündüğümüzde hatta Bremen mızgıcılarındaki eşeği sanki daha halka ait bir hayvan. Eşek. Evet, doğru. Ama işte atlar böyle komutanların, İskender'in işte büyük yöneticilerin falan. Doğru diyorsun. Gibi. Mesela Heykeller ben çocukluğum böyle. aklıma geldi. Bir de dedemin atı vardı ata hani pek binemezdik ama eşekler de vardı onlara binerdik mesela Çocukları çocuklarımızla onunla oyun oynardık o bize işte at atardı eşek. Bir de boyu posuyla da ilgili tabii hani at e, eş, eşek düşmüşe döndü mü denirdi evet. Eşekten değil mi Attan evet. Attan düşmüştü o da o, o da, da kullanılıyor sanki. Da ya böyle ifadeler zaten işte eşek kadar oldun denir büyüyünce. Hmm. Eşek kafalı denir mesela kafası çalışmayan falan. Evet İnsan gene da. bak <gülüyor> olumsuzlama. Eşeğe altın semer vursan da eşek ne yine... denir o de değişmez garibi meşek ne hallere düştü gerçekten ya bir yani. şarkı arası verelim mi evet belki barış manço biraz içimizi açar <gülüyor> sevgili barış manço tahmin edilen şarkı arkadaşım eşek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 Bantayları çayırda tepişiyor mu? Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu? Sarı kız minik buzağıyı sütten kesti mi? Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu? Uzun kulaklarını son bir kez salla Tüm eski dostlarımdan bir haber yolla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 94.9 Açık Radyo'da Kamusla Güreş Eşek Sözcüğünü ele alıyor. Efendim e, mitoloji, tarih, din başlıklarına geçtik artık. E, mitoloji'de e, Midas'ın Kulakları hikayesini Hı -hı. E, anımsayabiliriz. E, Apollon'la Pan e, aslında halkı ve üst kesimi e, simgeleyen iki e, kahraman bir müzik yarışına girerler. O yarışta e, birinciyi Midas seçecektir. Hı hı. E, ancak e, Apollon'un müziğine büyük e, yığınlar e, duymaz. Midas duyduğu halde çok üst bir müziktir o. E, halkın alkışladığı, beğendiği ve duyduğu, başka kimsenin duymadığı e, panın müziğine birinciliği verir. Onun üzerine Apollon da ona ceza olarak eşek kulakları verir. <gülüyor> Hikaye budur. Hatta bir gün gördilmenin e, çok güzel bir oyunu vardır e, aynı adla. E, sonuçta gene eşek kulağı olumsuzlama ile bir ceza olarak evet, verilir. Evet, okullarda ee, e, evveliyatında tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum da e, şapka verilirmiş e, tembel öğrencilere iki kulağ. İşte Midas'ın o şey aa, meşhur görüntüsü evet. aklıma geliyor. Evet. Böyle bir hikaye sonuçta hem cezalandırma hem de şey yanlış karar işte hmm. hali anlamama gibi bir şeyi de çağrıştırıyor. Semboller sözüne baktım ben de bir yandan. Hmm. Kitab-ı Mukaddes'te eşek var. Geleneğe göre geleneğe göre Hazreti İsa'nın doğumunu simgeleyen tabloda çocuk İsa'yı bir eşek korumaktadır. Kitab-ı Mukaddes'in bir pasajında eşeğe verilen koruma görevini... Şu şekilde değinilmektedir. Öküz sahibini tanımaktadır ve eşek sahibinin beşiğini tanır diyorlar. Hmm. Antik çağ boyunca dik kafalı ancak etkili bir taşımacılık yöntemi olmuştur. Mısır'a kaçış sırasında Meryem'i ve çocuk İsa'yı taşımıştır. Hmm. Paskalya'dan önceki pazar günü İsa Kudüs'e girdiği sırada kendisini dişi bir eşek taşımaktadır evet. efendim. Bir sürü resimde de özellikle bu e, Bebek İsa ve Meryem'in Mısır'a göçü çok fazla tema olarak kullanılmış. Sen Balağ Meşe'nden bahsedecektin değil Balağım mi? Tevrat'ta geçiyor. Muav Hı. Kralı e, böyle bir bilici söyledikleri duaları tutan Balaam'ın e, İsrail kabilesini lanetlemesini istiyor. E, ancak Balaam lanetlemeden önce bir... E, Tanrı ile içinden konuşuyor yani böyle bir şey yapmalı mıyım benden bunu istediler e, hı hı hı. gibi bir aşamanın ardından... E, ...Tanrı bir melek yolluyor ama bu meleği balağım görmüyor eşeği görüyor. Hı. Eşeğin üstünde yürüyen e, birlikte giderlerken Balam eşek görür şeyi e, meleği görür görmez ürküyor. E, işte bir yoldan çıkıyor bir şeyler falan işte e, balağım kızıyor buna ediyor... Biraz sonra aynı şey oluyor. Hatta sırtından düşürüyor ya da düşürecek gibi oluyor. Bunun üzerine dövüyor eşeğini Balağım. Hmm. Onun üzerine eşekle Balağım arasında bir konuşma geçiyor. Eşek diyor ki sen beni yıllardır tanırsın. Seni taşıdım. Hiç senin zararına olan bir şey yaptım mı? Belli ki bir şey oldu da falan derken Balağım anlıyor olayı. Hmm. Meleği görmüş ve bu arada da ona bir şekilde bilgi de geliyor. Yani İsrail oğullarına böyle bir lanet etmemesi. E, gerektiğini anlıyor ve etmiyor sonuçta o laneti. Bundan dolayı e, Ambros Birsin hatırlattığı gibi cennete girecek hayvanlardan biri olarak bu balağımın eşeği hmm. e, anılıyor. Böyleymiş efendim. Güzel bir hikaye var mı mitolojide dinde başka şeyler? E, ben sende. de başka bir şey yok aslında. Yunus'a bakalım o zaman Buyurunuz. biraz. Sınıfı memel, memeliler. Takımı Perisodactyla. Bir toynaklılar yani. Alt takımı hipomorfa. Atlar ve eşekler aynı familyadan. equidae evet. e diye geçiyor. Bir de e tot Heridae diye bir familya var e ayrıca. E belli başlı eşeklerden birkaçına baktım ben. E yaşamın Temel Kuralları Profesör Ali Demirsoy'un kitabından geçen at programında da ondan yararlanmıştım. Afrika eşeği Equus africanus Afrika'da zebra'ların yaygın olduğu alanın kuzey kısmında kalan alanda yaygındırlar. Genelde 10-15 bireyden oluşan gruplar halinde yaşıyorlar. Hı hı. En yaşlı birey genellikle grubun önderliğini yapıyor. Hı. 12 ay gebelik süreleri var, bir bir bir yavru doğuruyorlar. Yavrular doğumdan bir saat sonra bu çok ilgimi çekti. Analarının peşinden yürüyebiliyorlar. Sadece bir saat ha, sonra ya, canlar. Hayvanlar da öyle. Evet, yavrular tam dört ay süreyle emziriliyor. Altı aylık oluncaya kadar su içmezler. Hatta bazı hayvanat bahçelerinde bu eşek türünde. Su verildiği için maalesef öldükleri saptanmış. Aa, öyle mi? Evet. Soyları da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. İlk kez milattan önce 4000 yıllarında Nil vadisinde bu hayvanları evcilleştirme girişimleri yapılmış ve sonuçta evcilleşerek başka bir şey olan Equus africanus asinus. Meydana gelmiştir Daha sonra buradan Arabistan Kuzey ve Güney Afrika'ya yayılmıştır Avrupa'ya milattan önce 2000 yıllarında Büyük bir olasılıkla Anadolu'dan Götürülmüşlerdir Uysal, çalışkan, hastalığa karşı dirençli ee, Yaşlı dönemlerinde 40 yaşında bile iş görebilmeleri Tercih nedeni oluyor ah, 40 yaşına kadar ver yükü eşe Dinemciğim yani hmm. ...sütünde inek sütünden daha fazla şeker ve protein e, evet. mevcut. Bu nedenle eskiden bebeklerin ve zayıf düşmüş insanların bakımında kullanılırdı... ...eti Çin ve Orta Doğu'da yenmektedir. Sadnede Murat Belge'yle ilgili bir şeyler. bilgi var. Hatta Derisi... ben süt demişken... ...hemen bir araya girebilirim. Gir bir de böyle bir güzellik banyosu yapmak... ...eşek sütünde hikayesi de var. Ha evet doğru diyorsun. Evet gene olumlu özelliklerinden dolayı. Bu da ilginç noktalardan bir tanesi. Derisi eskiden en değerli parşömen... ...kağıdı yapımında kullanılıyormuş... Hmm. Ee, bir Somali şey diye bir tür var. Bu da soyları yine tükenmek üzere. Ekuis, ee, hemionus diye bir e, tür var. Aslında ee, şey, Twitter'a bu farklı eşek resimlerini evet. de sen girersin Kerem'ciğim artık. Tamam. Çok Daha bayağı fazla değişik. biyolojiyle ilgili değil, fazla ha. bilgi vermiyorum ama şu katır ve eşek ile ilgili olarak bilgi vereyim. Dişi atlarla erkek eşekler çiftleştirilince, çiftleşince değil yani çiftleştirilince zor oluyor ha. yani. Evet. Katır oluyor. ...erkek atlarla dişi eşekler... ...çiftleştirilirse... ...bu bardo oluyor. Hmm, farklı bir. Evet. Ama ne fark ediyor? Aralarında bir fark mı var bunların? Var herhalde. Var, kuyruk Ama şu kulak mulak öyle bir şeydi ama... ...evet... Bitti mi efendim biyolojiye? Fazla da uzatmayayım, sıkmayayım insanları diyerekten. <gülüyor> ben Biraz sen mi? şu muhtelif bilgilerini Murat Belge'den bahsedecekmiştim. Murat işte. Belge'de şey var aslında. Hani bizde e, kötü e, ya da ucuz bir sucuk yapmak için e, eşek etinden ha, evet. yapılır muhabbeti vardır derler. Ama <gülüyor> Fransa'nın Provence bölgesinde sığırla karışık eşek etinden yapılma bayağı şarküteride de değerli kabul edilen bir sosis varmış. Keza İspanya'nın bazı bölgelerinde de katır eti yeniyormuş. Hmm. E, muhtelif Şifte de şu var, Amerikan demokratlarının simgesi eşek, hmm. cumhuriyetçilerinki de fil. Hikayesi şöyle, 1828'de bir seçim kampanyasında Andrew Jackson ilk kez kullanıyor bu eşeği. Çünkü öncesinde Andrew Jackson'la alay etmek için cumhuriyetçiler ona eşek e, ...diyorlar bir şekilde... Hmm. ...fakat o bununla e, savaşmak... ...buna saldırmak yerine... E, ...efendim saldırmak ve savaşmak yerine... ...başka şeyler de yapılabiliyormuş... ...mesela siyasetçilerden dinleyen varsa... E, ...aslında diyor Satışma ki... Ne iyi. ...eşek diyor... ...iyidir, irade sahibidir diyor... ...çalışkandır, dayanıklıdır diyor... ...ve böylece demokratların simgesi eşek oluyor efendim... ...ne güzelmiş... Sanat, sanat Evet meşhur kaldı. eşeklerimiz var Sanatlarımız sanatta var Meşhur eşeklerimiz evet söylemiştik onların Nasrettin Hoca'nın eşeği, Sanço Panza'nın eşeği işte Bremen de eşeği. <gülüyor> <gülüyor> O da oldu böylece programda <gülüyor> Bazı fabıllar var Aslan postu giyen eşek gibi Ya da masallar var gene kısa Aslan eşek tilki hikayesi ama Hep eşek böyle biraz aptal durumuna düşürülüyor Nareset e, Kültürler arası e, Paylaşımın bir örneği olarak Bu aslan postu giyen eşek e, ...bu aslan postunu giyer ve her istediğini yapar, herkes ondan korkar... ...sonunda anlayan biri de onu öldürür. Çok kısa bir biçimde anlattım ama... E, ...Hint e, geleneğinde kaplan postu giymiş eşek olarak ele alınıyor. Hatta bizim geçen programda da bahsettiğimiz Elias Kanetti'nin hayvanlar üzerinde bu e, hikayeye değiniliyor. Hmm. Resim sanatında e, eşekle ilgili pek çok... E, Bilgi var ee, gene görselleri e, kanusla güreşte paylaşacağız sadece ben şunu söyleyebilirim alçak gönüllülük boyun eğme tembellik ve sadelik e, sembolü olarak kullanılıyor. Hmm. E, onun dışında Silenus'un bu Diyanüzos'un dostu ve hocası olan bir satire benzeyen tombul bir Silenus var onun da simgesi. E, keza e, gene atla ilgili programda bahsettiğimiz e, hayvanları e, çizen çok sevdiğim Franz mark'ın bir eşek çizimi var hmm. e, bu çizim Aslında milattan önce 2000'lerde bir eşek frizi var e, Mısır'da meşhur hmm. o frizin tabloya aktarılmış hali hmm. onu da Twitter adresimizde ben ee, de şeyden bahsedeyim, çizgi roman asitopilesine baktım. Tamam. Biz yaşlardakiler bilirler yani kırıklığı, elli yaşlardak Eşek herif vardır Hasan Kaçan'ın. Evet. Böyle diken diken saçlı, fenerbahçeli tabii ki. <gülüyor> ee, o karakterler vardı, deli ya işte tel tel saçları vardı hatırlıyorum. Böyle toparlak yüzlü bir karakter. Biraz da haşarı bir çocuktu. Doğru. Eşek herif. Eşek doğru. Bir penguen de seçebiliriz belki dermişim. Birden e, mizah dergileri... Hmm. Konuşunca e, efendim Şeyhi'nin harnamesiyle bitirebiliriz programı e, çok tanınmış e, hiciv e, fable mesnevi örneklerinden biri 14. 15. yüzyılda e, Şeyhi e, aynı zamanda e, tabip doktor Çelebi Mehmet'i tedavi ettikten sonra ona bir e, köy hediye ediliyor. Efendim köy, köy evet. Ee, ona almaya giderken yolda eşkıyalar tarafından hem soyuluyor hem dövülüyor bu gerçek. Hı. Onun üzerine harname yazıyor bir hiciv olarak. Ee, Gayet güzel. Anmadan geçmeyelim kelimelerimizi söyleyip tamamlayalım. Efendim e, inatı demiştik zaten. İnat e, evet. Başka yük... Cefa. Güzellik işte gözlerinden dolayı e, evet. yük şefaf, aptallık işte yani maalesef. İnsanların yüklediği bir şey o. Oysa hmm. yarar sözcüğü çok e, üzerinde durabileceğimiz bir sözcük. Dayanıklılık. E, evet, dayanıklık deyince gördük. çok kuvvetli olan katırlar 75 kiloluk yük taşırlarmış ve günde 25-30 kilometre yolu alabilirlermiş ya. Vay. Efendim gene e, ucu ucuna bitirdik, bitiremedik. Bu durumda geçti borun pazarı, süre şeyinin diye <gülüyor> demek <gülüyor> <Gerekten>. istiyorum. <gülüyor> İyi haftalar. İyi haftalar, görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.